Açık Gazete 1995'te bugün Biraz önce de söylediğimiz gibi Türkiye'de çok ortaklı kolektif müşterekler Müşterekliler Temsil eden Açık Radyo Kurulmuştu Açık Gazete'nin kum saatine veya da kilometre saatine bir bakalım 50 e, hafta e, Yayın Yaptığımıza göre 100 hafta mı ...yayın yapmış oluyoruz biz. Muhtemelen. 22 yılda... ...22 yıl tamamlandı. 1100 hafta. 1100'ü de 5'te çarparsak... ...5500 gün boyunca... ...yayında şu ya da bu şekilde... ...kalmış durumdayız. Ortalama 2 saatlik bir yayın oluyor. Bazı zamanlar buçuk oldu oldu... Hatta iki buçuk resmen iki buçuk saat olarak yapıldı ama bazen de taşarak ortalama iki saati net olarak rahat bulduğu söylenebilir. O zaman da on bin saatten beri yayında olduğu söylenebilir. Bugünkü dakikaları saymazsak e, e, kaç kelime e, bin kelime etsek 11 milyon kelime. 20 bininde parça çalınmış. Fena değil. Evet fena değil. Bu bir radyo işte. 23. yaşımıza girdik. 22 yaş idrak ettik ve böyle bir durumdayız. Ay broşürü de 46. yayın dönemi broşüründe de görülebilir. Yani 1200'ün üzerinde programcı %99'u gönüllü olan programcılar gelip burada yapmış ve yapmaya devam ediyorlar ve, ve her haftada yani yarım dakikalık programlardan 2 saatlik programlara uzanan bir palet içinde de 140 programcı gelip gidiyor. Şöyle, konuklarıyla beraber 300 kişi oluyoruz Her hafta burada bu bir şey değil bu. Telefon bağlandı. Dünyanın dört bir tarafıyla da telefon bağlantıları yapıyoruz. Hatta Galapagos adalarına bile bağlandık değil mi? Evet. Bağlandık Galapagos adalarına da, Yeni Zelanda'ya da, Kanada'ya da, Avustralya'ya da, Brezilya'ya da her tarafa bağlandık. Cizre'ye de, Şırna'ya da, Van'a da aynı zamanda Türkiye'nin dört bir bağlandık da bağlandık. Yani şimdi şeye bir göz atalım. Yani iklim ve kaos, yeis ve keder diye bir sayfası var. Ohannes Şaşkal'ın da çerçöp dünya yani Masa üstü dünyada kağıt buruşturulmuş bir kağıt top halinde bir dünya durumu var. Ama onun karşısındaki sayfada da gene Ohannes Şaşkal'a ait bir şey var yayın broşürümüzde. Orada da bir iğne dikiş iğnesinin deliğinden de gökkuşağının bütün renkleriyle gökkuşağı geçiyor. O da direniş ve hareket, iyimserlik ve umudu temsil ediyor. Ve çeşitli yazılara da alıntı yaptık. William James'den çağdaş uygarlığın en belirleyici özelliğinin geleceğin şimdiki zaman uğruna kurban edilmesi olduğu bilimin var olan tüm gücü de bu hedef uğruna fahiş eleştirilmiştir diyor. William James psikolog ve yazar Elizabeth West'de kısa vadeli çıkarlarımızı hep genişlemeye olan yatkınlığımız Medeniyetin başından beri doğayı alt etmekle malul sakat diyor yani O da On the Road to Extinction yok oluş yolu üzerinde diye bir makalesinde bunu söylemişti Yeni çıkan kitabında Jeff Goodall'da kitabın adı da Su Gelecektir diye İnsanlar yakında ortalığı suların çok daha sık bastığını görecekler. Hatta ağaçlar da tuzlu suyu emdikçe kahverengiye dönecek ve ölecek diyor. Neo Miklain'ın da yeni hayır demek yetmez adlı kitabı iklim kaosunu önlemek için dünyayı 1980'lerden beri fethetmiş olan serbest piyasa köktenciliğine karşı meydan okumak zorundayız diyor. George Monbiot'a yeni çıkan kitabında Out of the wreckage adını taşıyor. Enkazın enkazdan çıkış diye çevirebiliriz. Çevre krizi yalnızca kapitalizmin en aşırı çeşidi olan neoliberalizmin değil neoliberalizmin değil bizzatii kapitalizmin kaçınılmaz sonucudur diyor. Onun dışında da direniş ve hareket kısmına geçersek Papa Francesco da eğer insanlık iklim uçurumunun kıyısından dönmezse hep birlikte aşağı yubarlanacağız. Bilimciler izlememiz gereken yolu açıkça gösterdi. Herkes kendi kararını verecek. Tarih de bu kararları yargılayacak diyor. Tam da iklim zirvesinde korkunç kepazelikler o, ve bir de mü ciddi mücadele izleri aynı anda görülürken... E, ...başından beri bu meseleleri öğrendiğimiz ve tartıştığımız bir McKibben yazar... Bir anlamı olacak kadar hızlı kazanmak her şeyden önce fos fosil yakıt endüstrisine, yeryüzündeki en büyük kudrete sahip olan güce karşı durmak demektir diyor. Ormanlarımız ceyr ceyr yanıyorken, sokaklarımız sular seller altındayken, binalarımız başımıza çökmekteyken başka ne olduğunu sanıyoruz ki biz diyor. Ee, Amy Goodman da yakından takip ettiğimiz bağımsız radyo ve televizyon e, kanalı, onun kurucularından ve sunucular, sunucularından bana umut veren şey ne mi diye soruyor. Demokrasi Now adlı kitabında 20 yılı tamamladılar onlarda. Hareketler diyor bana umut veren şey. Onlar yalıtılmış tek tek eylemler değil. Eski hareketlerden esinlenirler, gelecekteki hareketlere de esin kaynağı olurlar diye herkesi eleme geçmeye çağırıyor. George Monbiot da aynı sözün ettiğimiz kitapta yalnızlık ve yabancılaşma çağından çıkar. Rekabet ve aşırı bir saplantısından imaj, kudret, servet tapınmasından kurtulursak bizi bekleyen bir kişiyi bulacağız karşımızda. düşünebileceğimizden daha iyi gerçek kişiliği bastırılmış bir kişi bu. İçimizde yaşayan en başından beri hep orada olan kişi diyor. Kendimizi bulacağız diyor. Ve son olarak da Noam Chomsky'nin yeni yayınlanan kitabında David Barsamyon'un kendisiyle yaptığı söyleşilerden oluşan iki seçeneğimiz var diyor. Ya karamsarlığa kapılır, pes ederiz, en kötünün başa gelmesini de kesinleşmesini kolaylaştırmış oluruz ya da iyimser olur, kesin mevcut olan fırsatları yakalar, Dünyanın daha iyi bir yer olmasına belki de yardımcı olur. Tazı Tara toplu bir ülkeyi terk etmek hangisinin düşüyor? Hangisinin tekabül ediyor? Ee, seçme bile sayılmaz bu, seçme hakkı bile sayılmaz Hı. bu diyor Noam Chomsky. Evet, yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi iki dakikalığına, üç dört dakikalığına daha doğrusu şeye dönelim 1995'e ve ilk yayınımıza kısaca bir kulak verelim. 1995 1995 yılının sonlarına vardığımızda Japonya depremle sarsılmış eski Kobe yok olmuştu. Çeçenistan ve Rusya arasındaki savaşa son veren anlaşma geriye kalıntıları kalmış Grozny'de imzalanmıştı. Soğuk savaşın bittiği tek kutuplu dünyada bombalar mı McDonald'slar mı diye tartışıyor. Sırbistan'a bombalar yağarken Bosna'da girişilen etnik temizliğin boyutlarına tanıklık ediyordu. En son UNPROFOR askeri de Bosna-Sırp topraklarından çıktığında NATO uçakları bir dizi hassas vuruş yaptı. Dünyanın bombası şehirleri döverken yeni bir döneme giriyordu. Artık her şey bombalar bile hassaslaşıyor. Dil Belki de hiç olmadığı kadar esneyerek Orwell'in 1984'ünü müjdeliyordu. Sanayının ayının soğuk ama açık bir günüydü. Saatler 13'ü gösteriyordu. Yıldırıcı esen rüzgardan korunabilmek için çenesini gözüne gömmüş olan Winston Smith hızla zafer konağının camlı kapısından içeri süzüldü. Ama bir toz bulutunun da kendisiyle birlikte içeri dalmasına engel olabilecek kadar çabuk davranamadı. Hol, kaynamış lahana, ve eski paçavra kilim kokuyordu. Ev için oldukça büyük, renkli bir poster, dipteki duvara asılmıştı. Posterde, özenilmeden yapılmış, bir metreden daha geniş, koskocaman bir yüz resmi vardı. 45 yaşlarında, siyah gür bıyıklı, sert çizgileriyle bir erkek yüzü. Winston merdivenlere yöneldi. Asansöre binmeyi denemenin bir yararı yoktu. En iyi zamanlarda bile çalıştığı seyrekti. Üstelik son günlerde elektrik kısıntısı vardı. Nefret haftasına hazırlık nedeniyle ekonomik önlemlerin bir parçasıydı bu. Daire yedinci kattaydı. Özgür, bağımsız, demokratik, haysiyetli, duyarlı ve sıra dışı bir radyo kurma projesine 1995'te verdiğiniz desteğin Türkiye'deki yeni projelere örnek olması dileğiyle yazılı tuğralar o günlerde basılıyorlardı. 3 aşağı 5 yukarı eşit pay sahibi 92 ortağı olan bir kolektif için. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo, gittikçe yalnızlaşan 95 dünyasında bir şeylerin başka türlü de olabileceğini görebilmek, gösterebilmek için kapılarını açtı. Açık gazete Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Hoş geldiniz sefalar getirdiniz İki yıllık düş bugün gerçek Bilinçli bir kollektifin yeni ve hoş örneği açık radyo Uykusuz geceler boyu çalışarak yayını başlatan açık radyo çalışanlarına... ...gençlere sonsuz teşekkürler. Sıkı dostlar, Engin, Cem ve Oğuz'a merhaba. Tüm dostlara merhaba. Evet. Merhaba kainat. Bugün 13 Kasım pazartesi. 1416 Hicri, Cemaziel Ahır 20... Günün kısalması 3 dakika 1411 Rumi Ekim 31 Yıl 1995 Ay 11 Kasım 6 Günün menüsü Gün 317 Tavuk köftesi Zeytinyağlı yer elması Havuç salatası Meyve 13 Kasım 1995 Pazartesi Büyük saatli büyük marif takvimi Teşekkürler Cem. Bugün 13 Kasım 1995 Pazartesi gazetelere bakıyoruz. Kitle iletişim araçlarını dinliyoruz. Ve Kozmos'un en önemli haberinin ne olduğuna karar vereceğiz. Bakıyoruz ve tabii ki Açık Radyo'nun kurulması yayına full olarak geçmesi bizim en önemli haberimiz. Kayak mevsimi var, baş, başlıyor biliyorsun. Ne mevsimi? Kayak. 1995. Evet, taşikalcının başlangıcı böyle. Tavuk köftesi ha, muhteşemmiş. <gülüyor> Şimdi saatli marif takviminde yok tavuk köftesi. Tavuk köftesi, menu'yu kaldırdık. Pepe bir zamandır menu yok ve et de yok. Et de yok. Bu Şimdi... arada Cemaziel Ahir. Cemal, düzelttin değil mi? Yani sizden düzeltile düzeltile en sonunda tepkisel olarak ben de etrafımdaki <gülüyor> insanları düzeltiyordum. Müsaadenizle sizin de eski kaydınızı düzeltmeme izin verin. Evet, 23 yıl sonra e, Cantoğbil olgunlaşma çağında artık. Teşekkür ederim. Düzeltme hakkına sahip olduğum. Ama evet. geçmişten başlıyoruz, biraz geriden başlıyoruz. Geriden, 23 yıl. Cemal, yıl ahır değil ahir. Evet efendim ikinci açık kaste